Muhabbetli Sofilerle Beraber Olmak Lazım Biz ibadetleri Gereği Gibi Yapamıyorsak Allah Sevgimizin Az Olduğundandır İnsan Sofi Olunca Sadat-ı Kiram Efendilerimiz Dükkan Açsın Diye Müridine Deyim Yerindeyse Manevi Avans Yani Muhabbet Verir Sofi Muhabbetli Olanlarla Beraber Olmalıdır Bu Sofi'ye fayda verir. Bunun aksi de Sofi'yi zarara sokar. Günah insanın masrafıdır. Evliyaların hayatlarını okuyunca bunu daha iyi anlıyoruz. Onların hayatı insanın kalbine rahmet oluyor. Bu yolun büyüklerinden istifade edebilmek için teslimiyet, ihlas ve muhabbet şarttır. Muhabbetin şeytani olanı da vardır. Hakiki muhabbet insanı Hazreti Peygamber'e ve dostuna yaklaştırır. İnsan, mürşidini karısından, çocuğundan daha fazla sevmelidir. Yoksa fayda göremez. Bir de bu zamanda insan, arkadaşına çok dikkat etmelidir. Bir kimsenin arkadaşı eğer iyi ise onun içindeki muhabbet o kimseye de geçer. Ancak şayet arkadaşı kötüyse, onun içindeki dünya sevgisi de o kişiyi etkiler. İnsanlar yan yana oturduğu kimselerin devamlı tesirinde kalıyor. Onun için bütün evliyalar, müritlerine devamlı arkadaşlarına dikkat etmelerini tavsiye etmişlerdir. Sofi olmayan biriyle devamlı beraber olsa insan, Velevki o adam beş vakit cami cemaatine giden biri bile olsa yine gaflet içinde olur. İçinde dünya sevgisi olur. Bu sebeple mürit, arkadaş seçimine çok dikkat etmelidir. Bir defasında ashab-ı kiramdan bir zat, peygamberimize kıyametin ne zaman kopacağını sorunca, ''Kıyamet için ne hazırlık yaptın?'' buyurmuş. ''O kimse de Allah ve Resulünün sevgisini hazırladım.'' deyince Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Kişi ile beraberdir.'' buyurmuş. İmam Nevevi Hazretleri hadisi şerifi açıklarken ''Bu hadisi şerif Allah Teala'yı ve onun Resulünü salih zatların ve hayır sahiplerinin dirileri ve ölülerini sevmenin kıymetini faydasını bildiriyor.'' demiştir. Allah Teala'yı ve onun peygamberini sevmek demek, emirlerini yapmak, yasaklarından sakınmak, bunlara karşı edepli olmak, saygılı olmak demektir. Salihleri severek onlardan faydalanmak için onların yolunda olmak lazımdır. Çünkü insan onlar gibi olmaya gayret ederse onlardan olur. Eğer biz bu yolun büyüklerini, ehli sünnet alimlerini gerçekten sevmiş olsak, onlarla beraber olabilme saadetine kavuşuruz. İmam-ı Rabbani Hazretleri şöyle buyurmuştur. Kıyamette işe yarayacak olan en önemli husus, Allah Teala'nın ve Resulullah Efendimizin gösterdiği yolda yürümektir. Manevi hal yaşamak, kendinden geçmek, ilim sahibi olmak, marifetler ve işaretler görmek, Hazreti Peygamberin yoluna uygun biçimde uymakla birlikte olursa, büyük nimet sayılır. Aksi halde ilahi rahmetten mahrumiyet ve felakete sürüklenmekten başka bir şey değildir. Bu sebeple işin en doğrusu, Resulullah Efendimiz'e ve onun dört büyük halifesine uymaktır. Sözlerde ve işlerde ve inanmakta, Kur'an ve sünnetin esaslarından ayrılmamaya çok dikkat etmek gerekir. Bir müridin tasavvufta ulaştığı halleri, kendini kıskanmayacak bir arkadaşına anlatmasında herhangi bir mahsur yoktur.